Program Açık Radyo dinleyicisi Rıfat Turhan tarafından desteklenmiştir. Dilden Dile Titreşimler Sunan Emre Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Adile Yadırgı'nın Seyri Alem isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türküyle başlayacağız. Bu türkü TRT repertuarında bulunmuyor ve albümde de sadece Kuzey Bulgaristan'a ait olduğu not edilmiş. Künyesiyle ilgili başka bir malumat yok maalesef dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Ailetme beni. Hadi. Şu <Gülüyor> Şimdi sırada Cem Çelebi'nin yorumuyla dinleyeceğimiz bir Neşet Ertaş türküsü var. Bu türküyü önceki programlarda da farklı yorumlardan dinlemiştik. Ve ben hep üzerine yorum yapılabilir diyerek atlamıştım. Bugün biraz üzerinde konuşmak istiyorum. Bu yapacağım yorumlar belki bazı dinleyicilere mesnetsiz e, görünebilir. Bazıları gereksiz bulabilir. Belki bazı dinleyiciler de hoşlanabilir. Ben e, açık radyo dinleyicilerinin hoşgörüsüne sığınarak... Biraz abartarak yorum yapacağım. Neşet Ertaş türkülerinin hemen hemen hepsini çok seviyorum ben. Severek dinliyorum. Ama bu türküler arasında bazıları var ki gerçekten diğerlerine diğerlerine nazaran çok daha ilhami. Ee, örneğin Yarimişmeer isimli türkü böyle bir türkü benim nazarımda. İlham öyle taşmış ki Neşet Ertaş'tan türkü sadece bir aşk türküsü olmanın ötesine geçmiş. Kendisi bunun farkında olabilir, olmayabilir. Bunun pek bir önemi yok. Örneğin şimdi dinleyeceğimiz türkünün ilk dizesi ''Cahildim, dünyanın rengine kandım'' şeklinde başlıyor. Bu dizeyi ne zaman duysam benim aklıma Bakara suresi 138. ayet geliyor. O ayette şöyle deniyor. ''Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir?'' deniyor. Bunun dışında e, ''Batınım sen oldun, zahirim sensin, evelim sen oldun, ahirim sensin'' dizeleri geçiyor. Burada da hep Muhyiddin İbni Arabi geliyor aklıma. E, örneğin o e, Füsusül Hikem'de Süleyman kelimesindeki Rahmani Hikmet'in özü bölümünde ''O halde sen insanları gördüğün zaman evveli, ahiri, zahiri ve batını görürsün'' diyor. Demek ki Neşet Ertaş sevdiği kadında o tecelliyi görmüş kendisi farkında olsa da olmasa da. Dolayısıyla böyle bir şey sudur olmuş ondan. Bir de bildiğiniz gibi evvel, ahir, batın, zahir Allah'ın isimlerindendir aynı zamanda. Bu türküyü ben çok severek dinliyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Ama elektro bağlamayla icra ettiği için hiç Neşet Ertaş'tan dinlemedik 5-6 yıldır. Belki ilerleyen programlarda bir gün programı sonunda onu da dinleyebiliriz. Şimdi Cem Çelebi'nin Yalan Dünya isimli albümünden dinliyoruz. Evelim sen oldun, ahirim sensin. anlı ölürüm sevdim zehrim sensin evvelimse I'm sen Ahirim sensin Bu Neşet Ertaş türküsünden sonra şimdi sırada bir Kul Ahmet türküsü var fakat ondan önce ben unuttuğum ve bu türküyü dinlerken hatırladığım bir şey aktarmak istiyorum sizlere. İlk dinlediğimiz türkünün ölçüsü 18'likti. Usulü ise 2-3-2-3 idi. Şimdi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Demin de ifade ettiğim üzere Kul Ahmet'e ait bu türkü. Kul Ahmet ise Maraş-Pazarcık yöresinden olan bir aşığımız. Asıl adı Ahmet Kartalkanat. 1932 yılında doğmuş ve 1997 yılında vefat etmiş. Merak eden dinleyiciler olursa Şükrü Elçi'nin Akçağ Yayınları'ndan çıkan Halk Edebiyatı Araştırmaları bir isimli kitabında Kulahmet'le ilgili bir makale bulabilirler. Bunun dışında Hayrettin İlgin'in Hüsne Marur Olma isimli kitabı ki künyesini önceki haftalarda aktarmıştım. iki tane makale var içinde bu kitabın Kulahmet'le ilgili. Daha doğrusu birisi röportaj, birisi makale. Merak eden dinleyiciler olursa bakabilirler oraya. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Ve Anadolu Beşik isimli albümden dinliyoruz. Seher Yeli. Yeah. No. Şimdi sırada Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Arguvan türküsü var. Kemal Çığırık'tan Mustafa Özgül derlemiş bu türküyü. Ama türküden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Türküde Gülümü Sormayın Olmuş Bir Yosma dizesini duyacaksınız. Yosma kavramı aslında günümüzde biraz olumsuz anlamlara bürünmüş. Ama aslında şen, güzel, fettan, genç kadın anlamlarını taşıyor. Bir de e, İsmet Zeki Eyüpoğlu'nun sosyal yayınlarından çıkan Türk dilinin etimoloji sözlüğüne baktım ben. Orada usmak kelimesini e, İsmet Zeki Eyüpoğlu düzenlemek, benzetmek, usa uygun duruma getirmek olarak tanımlamış. Ve yosma kelimesinin de buradan geldiğini iddia ediyor. E, ve oradaki tanıma göre yosma düzenli, uyumlu, gösterişli, güzel anlamları taşıyor. Dolayısıyla... Günümüzde biraz olumsuz anlamlar taşımaya başlasa da ki buradaki anlamlarıyla aslında bağlantılı sandığımız kadar olumsuz bir anlam yükü yok bu kelimenin. Bu yüzden sevdiğine burada gülümü sormayın olmuş bir yosma derken yaşı ilerlediği için süslenmeye, püslenmeye başladığını ve güzel bir kadın haline geldiğini anlatmak istiyor olsa gerek. Önceki kıtasında ya da sonraki kıtasında tam hatırlamıyorum yine bununla bağlantılı olarak. Gülümü Sormayın Kınalı Ferik dizesi geçiyor. İki tane ferik kelimesi var. Birisi gaf harfiyle yazılıyor. Birisi kef harfiyle. Maalesef Latin alfabesinde bu ifade edilemiyor. Gaf'la yazılan genel anlamına gelen bir kelime. Kef'le yazılan ise buğday tanesinin olgunu öğütülecek hale gelmiş anlamları taşıyor. Sanırım bu türküde bahsedilen ferik, bu ferik olsa gerek. Burada da çünkü... E, buğday tanesinin olgun hale gelmesi ifadesi e, bizim kültürümüzde de yeri olan bir şey. Önceki programlarda bahsi geçmişti. E, ekinler e, insana benzetilir. E, ekilmesi, büyümesi, yeşermesi, sonra olgunlaşıp biçilmesi in, bir insan ömrüne benzetilir. Bu bağlamda da e, sevdiği kişinin olgunlaştığını ifade etmek istiyor olsa gerek yine diğer dizede olduğu gibi Gülüm, gülüm Sormayın Kınalı Ferik dizesiyle. Şimdi e, bir de biraz lafı uzattım ama... ...önceki programlarda söylediğim bir şey tekrar söylemek istiyorum. Bunun önemli olduğunu düşündüğümden. Günümüzde her türküye öykü yazılmaya çalışılıyor. Bunlarla ilgili kitaplar çıkıyor. Şüphesiz öyküsü önemli olan türküler var. Hatta öyküsünü bilmediğinizde bir anlam ifade etmiyor sizin için. Fakat... Her türküye öykü yazmak ya da öykü uydurmaya çalışmak bence çok mesnetsiz bir şey. Zaten türküler kendi içinde öyküyü barındırıyor. Daha doğrusu öykünün köşe taşlarını veriyor size. Ki bu da çok önemli. Umberto Eco'nun dediği gibi açık yapıt türkülerin birçoğu benim nazarımda. Çünkü bu köşe taşlarını size veriyor ama içini siz istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz, tahayyül edebiliyorsunuz. Örneğin bu türküde de böyle bir durum var. Bir hikaye anlatılıyor. Ve gidip bunun hikayesi nedir diye arguvandan derlemenin çok bir gereği yok bence. Çünkü bütün hikaye türküde olduğu gibi anlatılmış. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Ve şimdi Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünden dinliyoruz. Gülüm Seni. Müzik Nasıl olsa gülüm seni beslerim Kahve bulamazsam kenger içerim Nasıl olsa gülüm seni beslerim Hadi nazlı yârim kölen ol Evlerinin önü Uzunca erik Gülümü sormayın Kınalı ferik Kınalı ferik Zenne alamazsam Alırım terlik Nasıl olsa gülüm Seni beslerim sen ne alamazsam alırım terlik Nasıl olsa gülüm seni beslerim Hadi nazlı yârim kölen ol Bir yosma olmuş bir yosma. Günlü alamazsam alırım basma. Nasıl olsa gülüm seni beslerim. Günlü alamazsam alırım basma. Nasıl olsa gülüm. ...seni beslerim... ...hadi nazlı yârim, ...kölen oğlanım... Dinlediğimiz bu türkünün ana fikrini belki de... ...iki gönül bir olursa samanlık seyran olur şeklinde özetlemek mümkün. Ben aslında bu gibi günleri hiç önemsemiyorum. Ama madem bugün sevgililer günü... ...ben de bu türküyle, türkünün vesilesiyle... Bir temennide bulunmak istiyorum. Eskiden de muhtemelen böyle değildi. Yani samanlık öyle kolay kolay seyran olmaz iki gönlün bir olmasıyla. Fakat günümüzde iş iyice çığırından çıktı. Ve e, samanlık değil yani normal şartlar bile artık seyran olmuyor insanlar için. Ve bu gibi aşklar da yaşanmıyor ya da çok az yaşanıyor. Umarım böyle aşklar yaşanabilir ve çoğalır diye umuyorum. Bu türkünün vesilesiyle sevgililer günü için. Şimdi sırada Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Ben ilk dinlediğimde yani bu albüm ilk çıktığında anonim zannetmiştim. Ama albümü alıp baktığımda söz ve müziğin Alparslan Güzle isimli bir e, sanatçıya ait olduğunu öğrendim. Kendisini tanımıyorum başka hiçbir yerde duymadım. Ama bu türküyü severek dinleyeceğinizi umuyorum. Sele Verdim isimli albümünden dinliyoruz Musa Eroğlu'nun. Harmana sererler sarı samanı. Serdiler sarı samanı Ormana serdiler sarı samanı Hiç bitmiyor Emirdağ'ın bu malı bu Hiç bitmiyor Emirdağ'ın Başından ismar edersin, çeşmenin başında ismar edersin. Seni sevdiğime pişman edersin de pişman edersin. Seni sevdi. beni çatallayan düşman ne dersin de düşman ne beni çatallayan Emirdağ'ın çatalının arası, Emirdağ'ın çatalının arası çekilmiyor ayrılığın yarası da Yaman yarası çekilmiyor. Kemir gözdüm ben sana, ne dedim ki kemir gözdüm ben sana? Yine geldi ayrımımızla Sıda Yaman Sıda, yine geldi. Sırada Hulusi Sevenden Emin Al Demir'in derlediği bir Erzurum Türküsü var. Mehmet Erenler ile Ender Doğan'ın birlikte çıkarttıkları "Bir Telden Bir Nefesten" isimli albümden dinleyeceğiz. Çok meşhur ve bilinen bir türkü bu. Türkiye'de yaşayan hemen hemen herkes en az bir kere duymuştur herhalde bu türküyü. Ama Mehmet Erenler gibi bir ustadın yorumundan dinlemek de ayrıca önemli diye düşünüyorum. Ela gözlüm ben bu elden gidersem Altyazı Elvan çiçeklerin Takma başına Elvan çiçeklerin Takma başına Kudret kalemini Çekme kaşına Çekme kaşına Beni al Tırsam doyma yaşamak Allah göz yaşım silmelül beni al tırsam. Türk'ünün sözleri Karacaoğlan'a aitti. Ama Karacaoğlan ve Sultan Abdal gibi şairler çok tanındığı için ve onlar hakkında birçok kaynağı kolay ulaşıldığı için bu türkünün burada okunmayan kıtalarını aktarmayacağım sizlere. Şimdi sırada Bayram Bilge Tokel'in Türk Folk Ezgileri isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Sivas türküsü var. Medine Köse oğlundan İhsan Öztürk derlemiş. E, türk'ünün ismi Uğrunu Uğrünü gelir dereden. Bu türküde Bedir ismini duyuyorsunuz. Sivas yöresinde Bedriye'nin kısaltılmışı imiş Bedir. Bunu da türkten önce aktarmak istedim sizlere. Şimdi Bayram Bilge Tokel'in yorumuyla dinliyoruz. Erge show sure. Çok uzun zamandır programlarda Neşet Ertaş'tan türküler dinlemedik. Ve listede aslında bugüne kadar da Neşet Ertaş'tan dinlemediğimiz türküler var benim e, evde hazırladığım listede. Fakat bugün sizlerle önceki programlarda da dinlemiş olduğumuz iki türküsünü paylaşmak istedim. İçimden öyle geldi. E, hatta bir tanesini beş yıl önce dinlemiştik. Sanırım beş yıl yeterli bir süre. Tekrar hatırlatmak için. Bu İlk Neşet Ertaş Türküsü'nü dinlemeden önce... ...ben bir şey daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Bildiğiniz gibi... ...çok ele ayağa düşen... ...ya da... ...bilen bilmeyen herkes tarafından... ...icra edilen... ...şarkılar, türküler... ...ya da okunan şehirler... ...artık biraz özelliğini yitirmeye başlar kişi için. İnsanlar öğrenmeye başladığı için değil... ...anlayan anlamayan herkesin... ...icra etmesinden kaynaklanan bir şey bu. Ama öyle... Eserler, öyle şarkılar, türküler ya da şiirler var ki e, yayılsa da ve birçok kişi tarafından söylense de güzelliğini yitirmediği gibi özelliğini de yitirmiyor benim nazarımda. Bunların sayısı çok az ama benim için böyle eserler var. Örneğin şimdi dinleyeceğimiz Neşet Ertaş türküsü de bunlardan birisi ve bunu büyük bir keyifle paylaşıyorum sizlerle. Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen isimli albümünden dinliyoruz. Neredesin Sen? <Gülüyor> Şu garip halimden bilen şvelin. Sen. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey gözlüm Gönlüm hep seni arıyor The David David David Dertlerimi anlayıp gönlümü bile Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen Sanki kalbimi bilerek, yüzüme güle Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? bir garibim, hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen Bu türküyü dinlerken aklıma gelen bir şeyleri paylaşmak istiyorum sizlerle Yorum ee, sorunu aslında felsefi bir tartışmanın içine de sürükleyebilecek bir sorun bizi. Yani şimdi söyleyeceğim şeylere karşı görüşte biri olsa burada e, bir patramma kopabilir. Ama ben yorum konusunda e, biraz e, sert bakıyorum olaya. Sert derken şunu kastetmek istiyorum. Yorum müzik cümlelerini çekmek, uzatmak e, değildir. Bu çünkü eseri hırpalayan bir şey. Buna çok güzel bir örnek Neşet Ertaş'ın burada icra ettiği versiyon ile kalan müzikten çıkan Gönül Dağı isimli albümdeki icra. İkisi de bambaşka yorumlar ama türkünün ne müziği değiştirilmiş ne gereksiz yere uzatmalar, kısaltmalar yapılmış ama bambaşka bir yorum ortaya konabilmiş. Yorum... Gerçekten e, böyle yapılmalıdır diye düşünüyorum. Neşet Ertaş'ın bu iki farklı icrasını yan yana koyup dinlediğimizde çok aşikar bir biçimde ortaya çıkıyor bu. E, şimdi dinlediğimiz Türk'ün Neredesin Sen isimli albümdendi. Piyasada var mı bilmiyorum. Ben ortaokul, lise yıllarında edinmiştim bu albümü. Bu konuda meraklı olan dinleyiciler varsa bence kalandaki versiyon ile bu versiyonu yan yana koyup dinlesinler. İşte yorumun nasıl yapılması gerektiği bence Neşet Ertaş'ın bu iki farklı yorumunda çok güzel ortaya çıkıyor. Başka bir şey daha söylemek istiyorum bununla ilgili. Birçok kişiyle bu konuda tartıştığım için. Türküleri kimi okuyucuların bozduğunu, hırpaladığını söylediğimizde şunu söylüyorlar. Ruhi Su'ya da zamanında türküleri bozduğu söylendi. Ama şimdi herkes kabul ediyor deniyor. Evet. Ruhisu aldığı eğitimden dolayı belli bir üslupla okuyordu bu türküleri. O üslubu benimsersiniz, benimsemezsiniz, seversiniz ya da sevmezsiniz bu başka bir sorundur. Ama Ruhisu'nun herhangi bir türkünün ezgisini berbat ettiğini yorumlayacağım bahanesi altında sesinin yetmediği yerlerde kıvırdığını görmezsiniz. Yani Ruhisu'nun o üslubunu sevmemeniz gayet anlaşılabilirdir. Ama Yorum yapacağım diye türküleri berbat ettiğini söyleyemezsiniz. Ve e, ben türküleri okuyanların e, bu gibi bahaneler arkasına sığınmasını hiç hoş görmüyorum. Bu konuda da çok sert bakıyorum. Burada isim zikretmek istemedim, istemiyorum da. Ama programlarda yer vermediğim e, kimi e, popüler sanatçıların e, kim olduğunu programları sürekli dinleyenler e, sanırım tahmin ediyorlardır. Şimdi lafı daha da uzatmadan Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz ikinci Türkiye'ye geçelim istiyorum. Türkü Yar gönlünü bilenlere isimli albümden Türk ismi ise Uykuda mısın sevgili yar. Aman aman yar yar canım gülüm yar yar sabah olmadan. Kimseler görmeden usul usul bana gel bana gel aman yar canım yar, yar sabah olmadan aman yar yar aman aman yar yar Sabah ama uyan. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Hacer Buluş'tan bir türkü dinleyeceğiz. Türkü Ankara yöresine ait Cemil Orhun ve Emine Ünlü Erden Muzaffer Sarısozen derlemiş. Bir TRT kaydı bu, bir albüm kaydı değil yani. Ve Hacer Buluş'un yorumuyla dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Sabah oldu. Bu arada bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz yine Rıfat Turhan ymış. Rıfat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden titreşimler. Hazırlayan desuna Emre Dağtaşoğlu. Bu program açık radyo dinleyicisi Rıfat Turhan tarafından desteklenmiştir.